Aşır Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ne var, yerde ne varsa Hepsi Allah'ı tesbih ve tenzih etmektedir. O mutlak galiptir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. O ehli kitaptan küfür edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kal ağlarının Allah'ın azabına hakikaten mani olacağını zannettilerdi. İşte onlara hesaba katmadıkları cihetten Allah'ın emri azabı geliverdi. O bunların yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. İşte ey akıl ve basiret sahipleri siz bundan ibret alın. Eğer Allah Onların üstüne bu sürgünü yazmamış olsaydı bile hiç şüphesiz dünyada kendilerini yine başka surette şiddetle azaplandıracaktı. Ahirette de onlar için ateş azabı vardır. Bunun sebebi şudur. Çünkü onlar hakikaten Allah'a ve Peygamberine muhalefet ettiler. Kim Allah'a muhalefet ederse şüphe yok ki Allah çetin azaplıdır. Herhangi bir hurma ağacını kestiniz, yahut kökleri üstünde dikili bıraktınızsa hep Allah'ın izniyledir. Bu izin de fasıkları rüsvay edeceği için verilmiştir. Onların mallarından Allah'ın savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için siz at ya da deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah peygamberlerini Dilediği kimselerin üzerine salıp onlara üstün kılar. Allah'ın her şeye hakkıyla gücü yeter. Allah'ın fethedilen diğer küffar memleketleri ahalisinden. Peygamberine verdi feyi. Allah'a, peygamberine, kısımlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara aittir. Ta ki bu mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmasın.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 Onlardan evvel Medineyi yurt ve iman eve edinmiş olan kimseler, kendilerine hicret edenlere sevgi beslerler. Onlara verilen şeylerden dolayı göğüslerinde bir ihtiyaç meyli bulmazlar. Kendilerinde fakr ihtiyaç olsa bile onlar öz canlarından daha üstün tutarlar. Kim nefsinin mana olan hırsından ve cimriliğinden korunursa işte muratlarına erenler, Onların ta kendileridir. Bunların arkasından gelenler şöyle derler. Ey Rabbimiz bizi ve iman ile daha önden bizi geçmiş olan din kardeşlerimizi yarlığa iman etmiş olanlar için kalplerimizde bir kin bırakma. Ey Rabbimiz şüphesiz ki sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. El kitaptan o küfreden kardeşlerine and olsun. Eğer siz yurtlarınızdan çıkarılırsanız biz de muhakkak sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde hiçbir kimseye ebedi itaat etmeyiz. Eğer sizinle harbedilirse muhakkak ve muhakkak biz size yardım ederiz diyen o münafıkları görmedin mi? Halbuki Allah şahitlik eder ki onlar hakikaten ve katiyen yalancıdırlar. Amdolsun ki onlar çıkarılacak olurlarsa bu münafıklar onlarla beraber çıkmazlar. Eğer onlar muharebeye tutulurlarsa bunlar onlara yardım da etmezler. Dil farz onlara yardım etseler bile andolsun ki mutlaka arkalarına dönerler. Sonra da kendileri yardıma mazhar edilmezler. Her halde sizin onların yüreklerinde yaşayan korkunuz... Allah'tan korkularından daha şiddetlidir. Bunun sebebi şudur. Çünkü onlar ince anlamazlar bir ruhudur. Onlar müstahkem kasabalarda yahut duvarlar, siperler arkasında bulunmaksızın sizinle toplu bir halde vuruşamazlar. Kendi aralarındaki savaşlar ise çetindir. Sen onları derli toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bunun sebebi şudur, çünkü onlar akıllarını kullanmaz bir kavimdir. Onların hali kendilerinden az öncekilerin hali gibidir ki onlar yaptıklarının kötü akıbetini dünyada tatmışlardır. Onlar için ahirette de çetin bir azap vardır. Yahudileri muharebeye teşvik eden münafıkların hali de şeytanın hali gibidir. Çünkü şeytan insana küfret der de o küfredince ben hakikaten senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de akıbeti hakikaten ateşin içinde ebedi kalıcı insanlar olmalarıdır. İşte bu o zalimlerin cezasıdır. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Herkes yarın için önden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Hem kendisi Allah'ı unutmuş, hem Allah kendilerini kendilerine unutturmuş olanlar gibi olmayın. Onlar fasıkların ta kendileridir. Ateş, cehennem yaranı ile cennet yaranı bir olmaz. Cennet yaranı ancak onlar muratlarına erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağ başına indirseydik muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. Bu misaller yok mu? İşte biz onları insanlar düşünsünler diye irade ediyoruz. O öyle Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O gizliyi de bilendir, aşikarı da o, çok esirgeyen, çok bağışlayandır. O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, mülkü melekutun yegane sahibidir. Noksanı mucib, her şeyden pak ve münezzehtir. Selam ve selametin ta kendisidir. Emn-ü eman verendir, her şeye nigahbandır galibi mutlaktır. Halkın halini kemal-i salaha götürendir. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin kendisine katmakta oldukları her ortaktan münezzehtir. O öyle Allah'tır ki, vücuda getireceği her şeyi hikmeti muktezasınca takdir edendir. Onları var edendir. Varlıklara suret verendir. En güzel isimler O'nun. Göklerde ve yerde ne varsa... Hepsi onu tesbih ve tenzih eder. O galib-i mutlaktır, yegane hüküm ve hikmet sahibidir."